Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Ee... Önce Kadiköy'de bugün çok büyük bir evet. e e meeting var ve herhalde e son günlerde olan olaylardan sonra anlamı 20-30 bin kat daha ...güçlü bir şekilde evet. ortaya çıkmıştır. Evet, e, kentine sahip çıkmak evet. isteyen ve kuzey ormanlarına sahip çıkmak isteyen herkes... ...bugün Kadıköy'de bir araya gelecek. Evet, biz e, bir dolap kitapta cuma günü bir yazı yayınladık... ...ve e, gündem karşısında akıl sağlığını e, korumak isteyenlere çocuk kitapları önerdik. E, bir göz atmak isteyebilirsiniz. Evet, gündemdeki her şeye uygun bir kitap oluyor değil mi? Aslında oluyor, çocuk kitapları oluyor. çok zengin bu konuda. Şimdi benim elimde e, bir çocuk kitabı var, belki birazcık... Ee, yaş grubu büyük de denilebilir mi? hani genç kitaba yakın yani yani, 10-11 yaş. Ben olsam şöyle derdim. Her yaştan insan okuyacağı bir evet, kitap. Evet yani o ayrı. Orası öyle. Kumdan salıncak e, Hanzade Servin'in e, yazdığı e, romanı Tudem Yayınları bastı e, bu sene içinde. Hı. Hı. E, Kumdan Hı. salıncak ben de okur okumaz daha doğrusu önce sen okumuştun. Sen e, bu benzetmeyi yapmıştın değil mi? Türk filmleri Evet. E, ...tadı var diye. Hanzade Servi'nin daha önce Hayalet Tozu... E, ...adlı kitabından da söz etmiştik. Onda da e, benzer bir his vardı. E, kumdan Salıncak'ta da öyle. E, zaten... ...hikaye 1989 yılında... ...geçtiği için... E, ...özellikleri benim için... ...tam da benim çocukluğumda... Ben, e, ...yaşanan... E, bir, ...o döneme o dönemi denk anlatıyor, evet. anlatıyor. Ve nostaljik <gülüyor> oldu biraz. E, ama... ...bir... Daha da önceki bir tarihle 1963 tarihli bir e, ya, kimin yazdığı belli olmayan bir metinle başlıyor. Daha sonradan kimin yazdığını öğreniyoruz kitabın içinde ama e, 1963 yılında bir e, birisi e, kulakları duymayan e, bir kızın ağzından yazılmış bir yazı var. Ve onun arkasından 1989 yılına sıçrıyoruz ve e, Salkım Söğüt adında bir yerin satılmasından bahseden iki kişi ...konuşmasına tanık oluyoruz. Ee, hikayemizin kahramanı... ...Serin adlı bir kız çocuğu... Ee, ...babası ve halasıyla... ...birlikte yaşıyor. Annesine dair... ...hiçbir şey bilmiyor ve... E, ...sessiz bir kural var evde. Anneyle ilgili... ...tek sözcük bile edilmiyor. Annesinin... Hı hı. ...ne bir fotoğrafı var... E, ...ne ona dair bir bilgisi var bu kızın. Asla babası halası... ...hiçbir şey anlatmıyorlar. Annem nasıl biriydi... ...babacığım sorusu sorulamıyor. Evet... Ee, ve e, babayla halanın çocukluklarını geçirdiği Salkım Söğüt diye bir otel var. Başka bir e, onların yaşadığı yerde değil bu otel. Ee, ve ekonomik olarak zor durumdalar. Ve Salkım Söğüt'ün satılmasını istiyor hala. Baba da ısrarla satmıyor işte. Çünkü kendi annesiyle babasının kurup işlettiği Yani çok yılların ünlü e, bir oteli zamanında. Zamanla işte iflas etmişler ve onlar başka bir hayat kurmuşlar. Ee, Serin işte bu ortamda Büyüyor ve işte Birazcık da büyüme çağının Getirdiği sıkıntılarla da Karşı karşıya yani Kendini genç kız gibi hissetmiyor Ama böyle hani cici kız Elbiseleri giyen bir tip de değil Sürekli böyle salaş gezinen bir tip ve Ama çaresi yok genç bir kız oluyor bir anda istemeden yandan. sınıfın popüler kızının Partisine de davet ediliyor ve hiç hoşlanmadığı Bir insan Hı -hı. bu ee, En yakın arkadaşı işte o partiye e, gitmek üzere hazırlıklara başlıyorlar. Aynı sırada başka bir yerde <gülüyor> tam da Salkım Söğüt olduğu kasabada e, üç tane oğlan çocuğuyla tanışıyoruz bir sonraki bölümde. E, bu çocuklarda hemen isimlerini söyleyeyim. E, en büyük eğlenceleri e, Yaşın, Örsay ör, ve Kartalın. Bu Salkım Söğüt denilen otelde artık bir e, nasıl denir terk edilmiş hı hı. bakımsız harap bir bina en büyük eğlenceleri işte hayaletli olduğunu varsaydıkları bu otelde e, keşifte bulunmak ve e, ara, arada da birisi kumdan salınacak diye bağırdığında ikinci katta korkuluksuz bir balkon var oradan aşağı atlıyorlar aşağıda bir kum havuzu hı. gibi bir yani kum yığını var e, hatta birkaç sene önce e, yaşın orada bir e, kız çocuğu görüyor e, saklanıyorlar hemen uzaktan seyrediyor kızı işte e, çok güzel buluyor onu e, bizim Serin ve e, babası halası gelmişler oraya bakmışlar ve e, çocuk e, kızla ilgili hiçbir şey öğrenemiyor e, ama bir biçimde aklının bir köşesinde var onun resmi. Hı hı. Ee, bu oğlanlar otellik, e, otelin sağını solunu her tarafını kurcalarlarken bir gün böyle bir gizli hazine keşfediyorlar. Duvarda bir oyuğun içinden e, bir saç tokası, e, kilitli bir günlük. E, bir dönemin ünlü polisiye e, romanı yazarı Çınar Tambay'ın "Kart Katili adlı kitabı. E, işte günlüğün içinden bir sarışın kız çocuğu fotoğrafı çıkıyor. E, yani kim olduğunu bilmiyorlar. Onun orada ölmüş de hayaleti gezinen bir kız olduğunu düşünüyorlar. Ee, ve işte kitap bu iki e, grup arasında hı hı. E, bölümler işte bir bölümde o bir bölümde diğer taraf olmak üzere akıyor. Ve sonunda tabii ki bu karakterler e, birbirleriyle karşılaşıyorlar ama... E, İşin güzel kısmı çok fazla karakter var, çok fazla hikaye var, çok fazla sır var ve bir biçimde yani ufak ufak <gülüyor> Hanzari Servi o sırlardan kırıntılar atarak önümüze, sonunda bunları birleştirmemizi sağlıyor ve yani tam bir Türk filmi gibi <gülüyor> kader ağlarını örmüş mü denir? Evet evet kader ağlarını örüyor tabi yani. Kaçınılmaz olarak hem de. Evet. Ee, ve aslında e, burada söz konusu olan ailelerin e, geçmişte e, ne tür sırlar barındırdığını öğreniyoruz. İşte e, hiç umulmadık sürprizler, umulmadık rastlantılar. Hiç, e, yani serin bir anda kendi ailesiyle, annesiyle, geçmişiyle ilgili e, hiç bilmediği şeylerle karşılaşıyor. Ve çok şaşırıyor tabii bütün evet. bunları. Bir de e, karakterlerin yapısında da... ...o Türk filmi var. Mesela işte Çınar Tambay... ...polisiye roman yazarı benim için o... Ee, ...şey işte Boğazlı... ...Kazak giyen e, ve yazmak için... ...bir adada zaman geçiren... ...Cüneyt Arkın. Hani oraya evet. işte bir genç kadın... ...gelir işte ve onu tabi bir şeyler olur... ...ondan sonra patakçı bir şey olur de, ama... ...Salkım Söğüt'e geliyor o da. Evet, o da Salkım Söğüt ama yani işte hani... ...o isim bile niyeyse o Cüneyt Arkın... ...olarak çıkıyor benim karşıma kafamda. O filmdeki o karakter çıkıyor daha doğrusu evet. karşıma... Yani ...Cüneyt Arkın değil de. Ee, şeyde... Hayalet tozunda orada da emekli bir yani artık film çekmeyen bir eski jön vardı. Hı hı. Oradaki karakterlerden birinin dedesiydi. Ve onu yaratırken Ekrem Bora, Metin Serezli ve birisini daha şimdi unuttum... Hı hı yanlış söylemeyeyim. E, o üç aktörün üçünden yönünden esinlendiğini yazmıştı Hanzade Serbi. Burada da e, işte halanın odasında eskiden kalma posterler asılı işte e, Hollywood sinemasından işte e, Gary Cooper, Clark Gable, Alan Delon, hmm. Robert Red Redford afişleri var. E, bir gün ona bizim de yakışıklı aktörlerimizin olduğunu söyledim. Ekrem Bora, Göksel Ersoy, <gülüyor> Tarık Akan, Edison diyor. Fakat e, Hanzade Serbi bildiğim kadarıyla özellikle Alendelon'u çok beğeniyor hani o onun böyle hani jömpromyesi sanki Alendelon. Bilmiyorum ama sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla söylüyorum ve hatta geçenlerde şöyle bir e, tweet atmıştı e, yani Alend hani Allah özenmiş de yaratmış bu Alendelon da oldu niye böyle falan gibisinler. Tabii ben çok başka türlü söyledim şimdi ama hani öyle de bir tweet atmıştı. Dolayısıyla aslında gerçekten ilgi duyduğu tiplerden bahsediyor burada. Evet, burada e, olanların yaşadığı kasabada bir meczup var, samuk. Ee, sürekli Aa, çok güzel karakter olarak. evet e, ne olduğu anlaşılmaz bir takım cümleler kuruyor yani e, anlaşılıyor dedikleri de o cümlenin neye karşılık geldiğini asla bilmişti i̇şte, filmimi izlediniz mi filmimi izleyin diye geziniyor ortalıkta mesela e, ve şey Diyorlar ki eğer deli olmasaydı kasabanın bütün kızları peşinde olurdu. Herif Alendelon gibi i̇şte. diyor. Samut da Alendelon'a benziyor. Böyle çok küçük küçük ayrıntılar var. Bir de başta da dediğim gibi 89 yılında geçtiği için işte Bon Jovi... E, dinliyorlar. İşte e, White Line diye bir grup var. Ben onu e, uzun süre White Snake diye algılamıştım hatta dün White Snake şarkıları bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Belki bugün çalırız diye de White Line'mış. Onu e, tanımıyordum bu Hı -hı. grubu. Öğrenmiş oldum. Böyle şey kılık kıyafet e, yani, anlatılan ortamlar o falan o bir kabarık anda. Kabarık saçlı rakçılar yani hani. <gülüyor> evet yani işte bir işte doğum günü partisine gidiyorlar ve elbise almaları gerekiyor. Orada anlatılan giyim kuşan bir anda seni o 80'lerin evet. kılık kıyafetine götürüveriyor. Bir de şöyle şey yok mu hani e, yazlık yerde e, yaz gazinoları olur ya böyle hani e, çiftler alın alına dayanıp sallanırlar <gülüyor> e, böyle hani garip bir müzik çalarken falan yani öyle bir his de vermiyor mu sürekli? Evet. Hepsi böyle Silivri gibi de bir durum var yani bir anda. Evet. Şey mesela e, Erdinç diye bir oğlan çocuğu var. Serin'le sürekli e, sataşıyor ona iyi geçinemiyorlar. Aralarında böyle bir husumet var. Sonradan değişiyor tabii bu. O mesela sürekli isim takıyor ona. E, Clementin diyor mesela. Ha, evet. Ki yani hepimizin bildiği bir çizgi filmdir. Ya hepimizin bildiği derken şu ayrıntıyı vermemiz lazım. Bildiğim kadarıyla Clementine çizgi filmi bir tek Türkiye'de evet. tuttu. Dünyanın başka hiçbir yerinde izlenmedi. Fransa'da bile o kadar evet. popüler olmamış. Yani Türkiye'de de niye izlendiğini açıklayamıyoruz. Gerçekten yani psycho bir çizgi filmdir. Çocuklar için <gülüyor> çocuklar açısından yani O Lucifer'in daha evet, jenerikteki ortaya ya. çıkışı korkuturu. falan. Uy. Yani hakikaten çok acayip bir şey. de ne acıklı hayattır arkadaş o yani. <gülüyor> Ama işte demek ki var damarımızda yani. Evet, i̇şte Clementin diye mesela ondan önce gargemerliyormuş. Ya da işte başka Georgie diyor. Yani hep böyle ha, eski evet, çizgicilere de göndermeler var. Ee, o yüzden bizim kuşağımızdaki insanlar okuduklarında da Hani çocukları bir kenara bırakıyorum. Bizim kuşağımızın da çok hoşuna gidebilecek bir roman bu. Ya da e, çocukları da okuduğu zaman birlikte e, nasıl diyelim bir e, 80'ler safarisine çıkabilirler. Bu kitabın rehberliğini de kullanabilirler evet. ve daldan dala geçebilirler. Yani Clementine açıp bir bakmak işte white line o kabarık saçlar ve vatkalı ceket giyen rakçılar, Yani hakikaten <gülüyor> akıllı olur gibi değil. Yani onlara bir bakmakta fayda olabilir. Çok eğlenilebilir yani. Evet. Evet. Ne demiştim? Ee, bu karakterler işte Serin ve ailesi. Ee, Serin'in işte arkadaşları ile ilişki. Arkadaş ilişkileri de burada çok önemli. Ee, Diyalogları aralarında e, olup biten hikayeler de hı hı. çok güzel. Ee, Serin cephesi var. Ee, yaşın ve arkadaşları cephesi var. Ve e, sonunda o salkıp söğütü satalım mı satmayalım mı diye tartışırlarken e, babası karar veriyor. Her şeyi toparlayıp tekrar yani oteli açmaya karar verdim diyor. İşte, e, Serin e, iki gözük çeşme ağlayarak okula arkadaşlarına veda ediyor. E, ve sonuçta Serin ve yaşının yolları e, kesişiyor. E, hikayenin bir noktasında. Onların yollarının kesişmesiyle aslında başka bir sürü ee, yol şeyde kesişiyor, kesişiyor. yani. Kesişiyor. İşte Karma. İşte o, o noktadan sonra zaten yavaş yavaş e, serinin hayatındaki bir takım düğümler çözülmeye başlıyor. Yaşının hayatında bir takım e, bilmediğimiz ayrıntılar var. Ufak ufak onların da ipuçları veriliyor. Ve kitabın sonuna doğru bütün bilinmeyen her şey, yani kartlar açılıyor, açılıyor tek tek. Evet. E, ve e, bütün bunları hepsi bir araya çok güzel getirilip bağlanmış hikayede ee, yani bu kurgu çok hoşuma gitti benim okurkan. bir de e, hani kurgu evet zaten daha demin dedin yani dantel gibi gerçekten evet. örülmüş bir kurgusu var hiçbir e, söyleyecek laf yok onda çok güzel ama final ola da hani istisnai bir finali yok mu aslında hani ee, final açısından da düşünecek olursak kitabın finali de aslında hani işte çocuk kitabı yazıyorum deyip de yazacağımız finaller gibi midir tam olarak da hani e, final 2010 yılında bitiyor evet. Ee, yani 89 yılında bütün bu yollar kesişip kartlar açıldıktan sonra bir final var. Ama en son bölümde 2010 yılına sıçrıyoruz. Karakterlerin hepsi büyümüş ve böyle bir geçmişe dönüp olayların e, bir tür özetine e, bilançosunu mu çıkarıyor derler. Yani tek tek e, kim ne yapmış nasıl bir e, şekilde devam etmiş hayat onlar için onu da görüyoruz. ...hayalet tozunda da vardı... ...hikayeyi anlatan... ...baş kahraman... ...bir bakıyorduk ki... ...büyümüş, yetişkin olmuş... ...ve o anlatıyormuş aslında... ...kendi çocukluğunda anlatıyormuş gibiydi... ...ben böyle... ...bu tip anlatımları seviyorum... ...bir anda böyle daha gerçekçi kılıyor... ...belki bilmiyorum ama yani yaşanmış olmuş... ...bitmiş böyle bir olay var ve... ...bugünden... ...geçmişe bakıp o hikayeyi... ...dinliyormuşuz gibi oluyor... O yüzden benim için daha gerçekçi, daha e, yani oraya girip o hikayenin içine dalmam daha kolay oluyor. Kolay oluyor. Evet. Ee, bir de tabii çok fazla motif var bizi kolayca içine çeken e, çok motif var. O motiflerin de e, büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani bu arada e, bu başta kulakları duymayan bir kızın e, yazdığı bir metin var diyordum. E, o metin ara ara. Hikayenin içine giriyor. Ee, yaşının e, bulduğu o günlüğün için, yani günlüğün sahibiymiş aslında o. Ee, onun da kim olduğunu ve e, hikayesinin nasıl ilerlediğini. E, okudukça kitapta bir de yani o da çözülen sırlardan biri olarak yani kimmiş o karakter niye öyle bir günlük bırakmış arkasında bütün onun da hikayesini öğrenmiş oluyoruz. Hı hı. Çok keyifli, çok okuması güzel bir romanda Kumdan Salınacak. Hanzade Servi yazdı. resimleri de var onu da söyleyeyim. Resimler de Esra Köymen'e ait. E, tamam. Tudem yayınlarından evet. çıktı. E, şimdi e, telefonu verdikten ve şarkıyı çalmaya başladıktan sonra e, bizi arayacak kişiler arasından bir kişiye kumdan Çekilişli. salıncağı armağan edeceğiz. E, telefon numaramız 0212 343 4040. E, şarkıyı da kitabın ruhuna uygun olsun diye. Biraz daha erken tarihli bir şarkı evet, ama hani e, bizim aklımız içimizden o şarkı geçti. E, ne çalıyoruz sen söyle istersen. Ya... Ah kalbim ah nerede ah vah nerede, nerede vah nerede füsün onu söyle. Evet. Ah. Nerede bıraksın kalbimi bilmem. Nerede vah kalbimi acaba? Nerede Bir kula ah nerede. Bu yerinde duraydı. Daha dün kalbim şuradaydı. Bak nerede, bak nerede. nerede unuttum kalbimi acaba? Bul bulabilsen mah nerede? Taşıdım hamal gibi ben. Nerede nerede, nerede? nerede? nerede? nerede? nerede? nerede? kimde unuttum kalbimi acaba nerede? Nerede? Bir bilemem olsa nerede, nerede? Baksam bak nerede, bak nerede? Bir gören olsa nerede? nerede Sevgilim al kalbimi derken Bir de baktım yok ki yerinde bak nerede, bak nerede? Bir bilen olsa Nerede Kimse bulan kimse alan Alsa götürse ya ah beni de Nerede nerede ah, nerede, bah, nerede nereye de koydum kalbimi acaba Nerede nerede nerede Nerede nere ne baksam Nerede Bir gören olsa nerede nerede Bir bilen olsa nerede kimse bulam Alan, ...alsa götürse ah beni de... ...ah nerede, nerede, ...nereye de koydum kalbimi acaba... ...ah nerede, bak nerede. bulabilsem bak nerede... Bak nerede. 90, <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap devam ediyor. İkinci bölümde e, bir resimli kitapla karşınızdayız. Evet, ikinci bölümde... E... Yani baya eğlenceli bulduğum bir kitapla yine geldim. Ünlü Çin Efsaneleri dizisinden çıktı bu kaynak çocuk tarafından. Kaynak yayınlarının çocuk kitapları arasında yayınlandı. Denizi Aşan Sekiz Ölümsüz adlı bir resimli kitap bu. Bir Çin efsanesi. Yeniden anlatan Duan Lixin, Resimleyen Shu Fang Ying Pei Hao. Yani Shu Fang ve Ying, Ying Pei Hao. İngilizceden çeviren Zeynep Özge I'dır. E, kitabı şimdi bu, bu e, kitap İngilizceden çevrilmiş e, fakat anladığım kadarıyla Çin e, zaten böyle bir hani kültür e, nasıl diyelim e, kültür işi yapıyor yani kendi kültürünü yaymak için zaten Hı -hı. bu kitapları e, bu şekilde yayınlıyor anladığım kadarıyla e, dolayısıyla orijinal dilin hani Çinceden çevrilmemiş olmasında bir e, problem olmadığını düşünüyorum çünkü kitap zaten İngilizce hazırlanmış Hı -hı. anladığım kadarıyla. E, Şimdi sekiz tane e, ölümsüz karakter var. Ve bunlar daha kitabın kapağında insanın aklını alıyor. Çünkü hani e, mangadan devşirme bir e, anime gibi e, evet, görünüyor. Çok, evet gibiler. çok Ki öyle tasarlanmışlar. Öyleler yani, yani hakikaten öyle tasarlanmışlar. Belki bunların çizgi filmleri de vardır. Yani bakmak aklıma gelmedi ama. Hani daha doğrusu araştırırken bu kitabı hiç Hı -hı. rastlamadım da zaten. Ama e, belki de vardır. E, çok keyifli tipler bir kere her şeyden önce. E, hikaye de keyifli. E, şimdi işte efsaneye göre... 8 e, tane ölümsüz karakterimiz... E, ...Batı'nın ana kraliçesine... E, ...işte şey şenliğe gidiyorlar... ...Batı'nın ana kraliçesi... 3000 yılda bir e, meyve veren... ...sihirli şeftali ağaçlarından sunacak... ...çünkü ölümsüzlere oh, vesaire... Şey. ...işte bir sürü ölümsüzler... ...başkaları da davetli yani... ...büyük bir e, şenlik festival neyse adı bu... E, ...şimdi burada... ...bu arada ilgimi çeken şeylerden bir tanesi... ...bir aklımızda tutalım... ...Batı'nın ana kraliçesi mesela... ...sonra işte... E, yüzündeki tabii bir sarayda bu e, davet veriliyor. Orada işte meyveler var, nektarlar. Yani o tanrıların e, oralarda ne yapılıyorsa Doğru, o zamanlarda ha, yapılan her şeyi yapıyorlar işte. Ondan sonra dönüş yoluna geçiyorlar işte. Yemişler, içmişler bir güzel. Dönüş yoluna geçen kişi bunlar oyuncu da sekiz tip zaten. E, i̇çlerinden e, bir tanesi diyor ki Lüü Dombin diyor ki e, ya hadi diyor tekniği bırakalım. Bulutları da kullanmayalım. Kendi gücümüzle geçelim bakalım. Batı denizini kendi güçleriyle aşacaklar yani şey Doğu denizini. Hı -hı. Ondan sonra e, tabii oyuncu oldukları için tamam çok güzel acayip eğleneceğiz. Heyo falan yapıp bunlar. <gülüyor> ee, Başlıyorlar. Mesela şimdi yine aklımızı da tutalım. Demir koltuk değneği lakaplı e, Lee Tigwai ee, İşte o çok seviniyor. Hemen su kabağı vurul Çıkartıyor su kabağını bir vuruyor denize. Koca bir su kabağına dönüşüyor. Yani deniz otobüsü kadar su kabağı alıyor yani. Ona binip gidiyor. İşte ondan sonra e, bir diğeri... İşte, Çevreci organik taşıt. Tabii tabii organik taşıt. İşte bir diğeri yelpaze palmiyesi yaprağından. Han John Lee. O yelpaze e, yaprağından işte kendine bir tekni yapıyor. E, Can go var. O mesela e, bir tane kağıttan eşek çıkartıyor cebinden. Ondan sonra denizin yüzeyine koyuyor. Normal bir eşek oluyor. Haydi karşı kıyıya diyor. Üstüne binip bizim Nasrettin Hoca misali. Neste bir şey var tabii, yani Tabii Hepsinde mutlaka. bir fantastik bir durum var. İşte bir diğeri büyülü bir Nilüfer çiçeğine biniyor. He Gu. ...Sagujiu ee, var mesela... ...o e, bulut biçiminde demir bir çalgıya biniyor... ama şeyi çok hatırlattı... Ee, ...nedir ya çok güzel bir çalgı var ya... Şu, ...yakın zamanda çok... ...ay adı gelmedi aklıma... Ay, like... Evet evet neyse adı gelmedi aklıma ama ona benzettim yani... Ee, ...ondan sonra işte... E, ...sihirli flüt var mesela ona biniyor bir tanesi... ...bir tanesi sihirli kılıcına biniyor ve... ...acayip eğleniyorlar... ...gülü oynaya dalgalarla böyle... ...hani şakalaşı şakalaşı sörf yaparak falan... Hani ...yol almaya başlıyorlar... ...bayağı kahkahalar içinde vesaire... Şimdi bu aklımızda tutalım dediğim şeyler mesela Batı'nın işte şeyi neydi bakayım Batı'nın ana kraliçesi işte e, demir koltuk değneği lakabı filan. Bunlar acaba dedim hani özgün eserde de böyle mi yoksa bunlar Batı kültürüyle hani ilişkilendirmek için daha... Aşina gelsin bizi diye yapılan göndermeden Hı. mesela Batı'nın kötü cadısı vardır çünkü e, olsun ya hemen. da e. hani mitoloji denince hemen akla gelir ya önce Yunan mitolojisi niye ise yani bir acayip bir durum vardır böyle hani sadece bir tek Yunan mitolojisi e, pop, varmış tabi ama kimse iyi belonklardan bahsetmez nartlardan bahsetmez gilgamıştan bile sınırlı sayıda bahsedilir yani e. hani Başka bir şey yokmuş gibi Yunan mitolojisinden bahseder sürekli. Demirci Tanrı vardır Topal Demirci Tanrı. Evet. ya yani Onun sanki bir şeymiş gibi. Bir de işte e, hani nektar e, yiyorlar Ambrosia. Yani nektar içiyorlar Ambrosia yiyorlar. Hani gökyüzündeki <gülüyor> zeyre yani şeye gitmişler gibi. Olimposa. Olimposa gitmişler gibi filan. Hani bütün bunlar acaba orijinal metinde de böyle mi yoksa bize aşina gelsin diye gönderme mi diye bir meraklandım doğrusu. Neyse sonuçta bunlar güle oynaya e, denizin üzerinde giderken denizin dibindeki ejderha kral o doğu denizinin e, hakimi e, ejderha kral Öfkeleniyor ya bu ne terbiyesizlik kural tanımazlık bu diyor ne biçim şey diyor orada <gülüyor> bağıra çağıra bir de falan diyor öyle hani şey ya böyle hani. Gürültü yapıyorlar. Tabii tabii yani fırçanın sapıyla tavana vuracak yani elinden gelse öyle bir huysuz. <gülüyor> Kızla erkekli sonra... ses gürültü. S sorma ya bir de <gülüyor> neyse oğlunu ejder prensi hemen gönderiyor diyor bak gel şuna diyor bu densizler kimmiş falan diyor. ...oğlu hemen işte çıkıyor yukarıya bakıyor... ...sekiz tane ölümsüzgülü oynuyor... ...bu ne terbiyesizliktiriyor diyor... ...buralar bizim hakiminde böyle yapamazsın... He öyle falan işte dalga oluyor... ...bir tanesini deviriyor... ...ondan sonra o zaman bunlar hemen bir karşılık... ...hep de sihirli sihirli tipler yani böyle bulaşmaya da gelmez... <gülüyor> ...sihirli tipler... <gülüyor> ...ondan sonra işte... E, ...fakat birini esir alıyorlar bu arada... ...hani denizin dibine çekiyor yani onu... E, ...şeyi işte o zaman bunlar... ...tekrar işte bir... Bir sürü bir şey oluyor yani ondan sonrası e, tamamen şey e, şamata halinde evet. e, geçiyor. Çizimler çok şirin yalnız. Ağızlar Ama... beş karış açık hep bir sırıtma gülme halinde. Yani hem sırıtma var <gülüyor> hem o mangalarda ifadeler var diye ses çıkar hani <gülüyor> o ifade olduğunda falan. O var işte bir sürü deniz canlısı mesela Kaplumbağa ordusu var. Karides ordusu var. Hani böyle fantastik öğeler var. Bir yandan da hakikaten yani buna göre mi düzenlenmiş? Çünkü bu hani Walt Disney'in çizgi filmlerinde falan da vardır ya çokça böyle. Yani, evet. Daha doğrusu onlar çok kullandığı için mi bizim aklımız oraya gidiyor hani o da olabilir ya <gülüyor> yani çünkü kaynaklarını da açıkça bilmiyoruz aslında onların. Ee, dolayısıyla e, hani e, şey, şeyin e, hikayenin e, böyle çok keyifli ve bize de aşina aslında yanları var. E, i̇şte bu bütün olaylar oluyor bitiyor sonuçta tabii ki e, her şeyin bağlandığı bir yer var ama bütün hikayeyi anlatmak istemiyorum. E, fakat e, burada hani önemli bulduğum konu biraz önce de değindim zaten. Yani mitoloji dediğimiz zaman bir tek Yunan mitolojisinden bahsediyoruz. Mesela yayın evlerinin kitaplarına bir tarayın mitoloji diye ağırlıklı olarak Yunan mitolojisi. Hepsi aynı şey bir başka biçimde daha anlatılabilir tabii ama sürekli Yunan mitolojisi anlatılıyor. Bunun e, hani karşılığı olarak bir Çin mitolojisi bulmak. Evet. Çocuk kitaplarının arasında, yani bana gerçekten çok evet. iyi, iyi geldi, Hatta ferah geldi. Hatta geçenlerde yani. böyle bir seminerde örnek verilmişti, ee, bir bilgisayar oyunu e, varmış, tam ismini hatırlayamıyorum ama Tanrıların bir şey, yani tam e, hmm. bilmiyorum, ama Yunan mitolojisinden karakterler varmış. E, bu oyundan söz eden kişi e, şey demişti, yani o oyun sayesinde çocuklar. ...mitolojiyi okumadıkları halde evet, Yunan anşim. mitolojisiyle ilgili her türlü şeyi biliyorlar. Kim, kimdir, neyin nesidir, evet. nedir güçleri. Ama çok enteresan yani bir tek Yunan mitolojisiyle ilgili evet. biliyoruz. Ya. Ben buna takılıyorum daha çok. Çünkü yani ne bileyim mesela e, siyah kalem üzerinden anlatabileceğimiz bir sürü şey olsa gerek değil mi? Hani o üslubu kullanan aslında çok malzeme var. Yani dönüp bakabiliriz mesela Orta Asya'ya evet. vesaire. Ya da işte e, nartları anlatabiliriz Kafkaslardan. ...Kuzey'den Nibelung'ları anlatabiliriz. Kuzey yani efsaneleri de o Vikingler falan yüzünden var, birazcık ama daha... ...oradan hani, daha çok unsurları evet. kullanıyor. İşte evet. elf kullanıyorlar falan ama doğrudan... ...mesela şey evet. anlatmıştı, evet. Neil Gaiman anlatmıştı hani... E, ...neydi Ayaz devleri. Evet. Mesela o anlattı tekrar yani o da oradan geçen bir hikaye... ...ama yine de e, ağırlıklı olarak Yunan bitiyor. Neyse şimdi o konu ayrı bir konu, onu uzun uzun tartışma bir manası yok... Ee, kitap çok eğlenceli kesinlikle önerdiğim bir dizi aslında bu bir dizi bayağı da kalabalık yani sanıyorum 12 kitaplık bir dizi ee, Kaynak Çocuk'tan çıktı Kaynak yayınlarının çocuk kitapları arasından ünlü Çin Efsaneleri dizisi Denizi Aşan 8 Ölümsüz evet, e, Armağan kitabımızın önce, da söylememiz evet, ilk lazım ilk bölümde Hanzade Selvi'nin Tudem'den çıkan Kumdan Salıncak adlı kitabından söz ettik Tülin Amoretti e, kitabı kazanan kişi oldu keyifli okumalar diliyoruz Evet bu haftalıkta bu kadar ee, gelecek hafta görüşmek üzere ya da biraz sonra meetingte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüle.